Takatın Kur'an-ı Kerim böyle Tevhid'e, Ülûhiye takatına yakın, hemen anne-baba hukuku üzerinde ısrarla görüyor. Metodolojik açıdan da hani meseleye daha getirirken diyorlar ki, insanın tabiatında ve cibilliyetinde rahat böyle yapma arusu olan şeyler konusunda Kur'an-ı Kerim ve Sünneti sayya fazla taşlat yapmıyor. Mesela yine çok önemli bir meseledir, yani ızdivaç meselesi küçümsenemez bir meseledir. Aman sakın hiç durmayın, evlenin evlenmezseniz şöyle olur böyle, der der olursunuz yok. Belki insanların tabiatlarından kaynaklanan hoş şey insanlar yapacaklar. Fakat onun şer'i bir çerçevede yapılması lazım. Sonra taraflar arasındaki hukuku disipline ediyor, birbirlerine karşı sorumluluklarını belirliyor. Sen de insansın o da insan Bu mevzuda insan olmaya terettüp eden Şu haklar vardır diyor Fakat görüldüğü gibi Fazla teşvik yapmıyor Şari o mevzuda fetlere Terettüp eden hukuk neyse şayet Onları belirliyor onlar o mevzuda Terettüten bunun gibi Ticaret yapın alışveriş yapın Vaka var yani rızkın onda Dokuzu ticarette fakat o hadis bile Mağuldür yani Şükkten daha ziyade esas ticaret yapılıyor ve çağa göre de değişe değişe yapılacaktır. Bugün bir deniz ticareti yoktur, uluslararası ticaret yoktur. Bu mevzuda işareli bir kısım şeyler olabilir fakat sarahaten bir şeylerin söylenmesi doğru değil. Söylenmez de zaten. Çünkü insanlara bilmedikleri şeyleri anlatıyorsun. Suyun terkibi ile alakalı bir şey söyleme gibi bir meçhul anlatma olur. İnsanlar düşünür dururlar. Fakat ticaretin, temel ticaretin, temel kuralları mevzuunda hiç ihmal yoktur. Mesela mevcudun satılması gibi, madumun meta sayılmaması gibi, vade gibi işte mesela inenin mahsur olması gibi filan. Teferruatına kadar alışverişin hukukuyla alakalı her şey vardır. Fakat o mevzuyla alakalı aman hiç durmadan ticaret yapın, hiç durmadan av avlayın. Yok yani böyle şeyler. Bunlar insan tabiatında olan şeyler. Şimdi ama kendi hukukunu Allah celle celalü anlatma mevzuunda çok ısrarla duruyor üzerinde. Peygamber hukukunu anlatma mevzuunda ısrarla duruyor. Anne baba hukuku üzerinde ısrar der ısrar duruyor. Çünkü insan tabiatında cibilli olarak veya mizac olarak insan yapısı olarak Temelde o vazifeyi yapma arzusu ihtiyacı yoktur insanlarda. Böyle beraber büyümüşlerse yani alaka duyabilir şöyle böyle. Fakat onlara hizmet etme böyle tamamen kendini onlara adama, onların gözlerinin içine bakma, onlara hizmet etme, hizmette kusur etmeme, onları incitmeme, gün kadar incitmeme, dokunurken incitirim böyle, manolya gibi buruşurlar sönerler diye korkma filan. O kadar hakları vardır onların. Annenin, babanın o kadar hakkı vardır. Ve Kur'an-ı Kerim de o mevzuda taşidat yapıyor. Taşidatta takip ettiği temel espri de enteresan. Bizim için ders verici. Kur'an-ı Kerim daha çok kendi Allah haklarını anlattıktan sonra hemen onların haklarını nazara veriyor. Hatta orada peygamber hakkı da araya girmiyor. Mesela diyelim bir ki Araftaki ve Abdullah ve, ve, ve, ve, ve la teşekkü ve bir validine ve dilkulba diyor. Ve Abdullah ve ve bir validine Mesela ve kadar rabbuka alla ta'budu ve bil ve fi bela la söylüyor. Ovasıınlar insana Sonra, esas neye bina demiş, mu bir yerde kürhen diyor. Evlatlarına karşı yaptıkları vazifelerde, nazarı itibarı alarak veya nazara vererek, aynı zamanda bu onların alacakları, hakları diyor yani. Karnında şu kadar zaman seni gezdirdi diyor, şu kadar zaman kucağında taşıdı, şu kadar zaman gördü gözetti falan diyor. ısrarla üzerinde dönüyor. sünnet sayeye bakınca da öyle. Bir küçük bir şey anlatayım, böyle aklıma gelen bir iki kare ittifa etmek istiyorum. Sünneti sayede mesela sadece şuna baksın, bir yerde buyuruyor ki cihada denk bir şey yapma mümkün değildir diyor. Birisi cihada iştirak edeceği zaman da annem babam var mı? Var diyor. Dön diyor, onlar hakkında cihatta bunu. Yani onların korunup, kullanması mevzunda yapacağın şeyi yap diyor. Demek ki bir yerde onların hukuku bakıma görme muhtaçsa senin cihadın önüne geçiyor. Bu zaviyeden bir çıkış yapılacak olursa günümüzde kendilerine muhtaç anne ve babanın hukuku ben emri bil maruf nehyani'nin müker yapıyorum hizmet adına koşuyorum. Öyleyse onların hukukunu hiç gözetmesen de olur mülazalara açısından bizi de alakadar eden hususlar çıkıyor burada. Onun için ben hizmet ediyorum gibi gittim zannediyorum. Hizmet için ayrıldım. Okumak için ayrılsaydım babamın annemin evinde hiç tereddüt etmeden hukuklarını çiğnediğimi söyleyebilirdim. Ama hizmet mülazası belki vardı. O zaman da ciddi endişe duyuyorum içimde. Acaba ikisini beraber götürme imkanı yok muydu yani? Mesela onları da yanında boşa gibi taşıma veya senin hizmetin daha geniş alanlı olması gerekiyorsa şayet bu alanda bunları tutma. En azından bir başka kardeşinin bir kız kardeşinden başka bakanların bulunması onlara bakıp görmeleri onların senin üzerindeki hakkını izale etmesi hakları senin üzerinde devam eder yine bu açıdan bizim arkadaşlarımızın durumunda çok alaka eder mutlaka gönülleri alınmalı Hoşnut edilmeli memnun edilmeli onlar işin bu yanı çok önemli bu iş için bir zaman takdiri yani ziyaretlerde, ara sıra görmedi, eller öpmedi, gönüllerini almadı. Yaptığın işin maliyetini ve keyfiyetini söylemedi. İnandırmadı onlara, onlara bir şey kazandıracaksın inandırmadı. Mutlaka yine işlerinde bir burkuntu olur yani. Çocuğu ölmüş ve anneye diyorsun ki senin çocuğun kuş oldu, cennete gitti Öbür tarafta da Allah ona böyle pençeler verecek. Cehennemin alevlerini görmeden pençelerini seni aldığı gibi mahşerden cennetin içine atacak. Çok güzel teselli olacak sevgincim ama keşke böyle şimdilerini bırakıp gitmeseydiler yani. Sorun annenin kalbine ne diyor anlarsınız. Şimdi siz her ne kadar hizmet deseniz dahi bakın din ikame ediliyor yani bununla. Sizin arzu ettiğinizde bu değil mi? Ruhu seyyidülenamı hoştur etmek. Allah'ı hoşnut etmek değil mi? Bu hoşnutluk buradan geçiyorsa şimdiye kadar binlerce insan bu yolda yürümüşler. Bazıları evlerini, barklarını terk etmişler. Bir daha yurtlarına, yuvalarına dönememişler. Hatta siz de bilirsiniz, anlatıyorsunuz da babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız ilahi kerimutullah veya toprak müdafası veya ırz müdafaası müdafası için askere gitmişler ve bir daha geriye dönmemişler. Bir evden 5 insan gitmişse ancak birisi dönmüş, 3'ü ölmüş. Kanuni döneminde bile olsaydınız siz çevrenizde ölen insanların sayısı şimdi ayrılıp giden insanların sayısının 10 katıydı. 10 evde feryadı figan vardı, çığlık vardı falan diyeceksiniz yani. Ellerini öpeceksiniz. İsterseniz gitmeyeyim ama fakat orada da bekleyenler var falan böyle. Bir Ramiz Hoca mantığıyla. ''Vefatına bir hafta kalmış, bana bekle.'' dedi. ''Perşembe günü git.'' dedi. ''Çünkü Perşembe günü vefat etti.'' ''Perşembe günü, Perşembe gecesi vefat etti.'' dedi. ''Perşembeye kadar dur burada.'' dedi. Fakat böyle bir baktı bana. ''Git.'' dedi oğlum. ''Burada iki göz bekliyor, sen orada bir sürü göz bekliyor.'' dedi. ''Bunlar, o benim üzerimde olan hakkından vazgeçmiş olması manasına gelmez.'' Ben orada ona bir çözüm bulmam lazımdı. Yani biz nasıl rahatlayalım? Vallahi ben sizi rahatlamaz selahiyetine haiz değilim. O mevzuda Allah'ın nasıl muamele yapacağını bilmiyorum. O hukukun nasıl bir hukuk olduğu mevzunda bir şey söyleyemem ben. Gönlünden dedi mi demedi mi onu bilemem. Bir yiğitlik yapmışsa fedakarlığı ona ait bir şey oluyor. Onun fazilethanesine yazılır. Orada da gelince ben her aklıma geldiğinde. Çok ciddi bir sorumluluk hissiyle iki büklüm olduğumu söyleyebilirim. Acaba başka bir formül bulabilir miydim? Şimdi her bir arkadaşımız bence kardeşimizi yapmış, babasını yanına getirmiş. Bir de ev bulursa, bir de anasını yanına getirirse onun. Bir de her gün gider ellerini öperse, duasını alırsa, bir de onun meslek adına, bilgisinden, tecrübesinden ispat ederse burada öyle çent defa aklıma geliyor. Annem yaşasaydı şimdi 80 yaşında vefat ettiği 12 sene oldu, 11 sene oldu 91 yaşında olacaktı. Elden ayaktan düşmüştü zaten. Fakat öyle de olsa kaç defa böyle şu binadan çıkarken hep diyorum keşke hayatta olsaydı ben sırtımı alsaydım onu. Çıkarsaydım böyle. Yatırsaydım yatakta yatırsaydım. Elini öfseydim böyle. O da bana deseydi ki ''Oğlum, Allah seni cennete fülülderse sevindirsin.'' deseydi. Babamı da öyle yapsaydım. Diyorum yani, bunlar içimdeki ukdeler. bunları hiçbir şey karıştırmadan ve bunlarla size bir şey anlatma mülazası taşımadan, sadece meseleyi kendi sorumluluğuma bağlayarak söylüyorum yani. Bu kadardır haklar. Her gün sırtını alsan, taşısan, oradan alsan, oraya götürsen o menkübelerde olduğu gibi. Yine de hakkını eda etmiş sayılmazsın. Ancak bir yerde mecburiyetler, zaruretler belki bazılarımızı bazı yerlerde bağlıyor yani. Ben hepinizin durumunu düşünüyorum. Yanlarında kalın onların, ellerini öpün, çevrelerinde koşun. Yaptığınız şeylerin büyüklüğünü anlatın, inandırın, onları sevindirin böyle. Ve imkan varsa ara sıra onları da böyle buraya getirin. Yanınıza kalsınlar, buraları da görsünler. Şimdi bu muhasala, muhaberek imkanları çok rahat. <gülüyor> telefon koyun orada, o telefon, görüntülü telefonlarda. Günübirlik arayın onlar, onlar da sizi orada görsünler. Mimiklerinizde sizi seyretsinler, siz de mimiklerinde onları seyredin. Yani elimden gelse, imkanım olsa, bütün bunların hepsini yaparım sizin için. Bunlar anneme karşı yapmam gerekli olan vazifemi, Yapma duygusunun bende uyardığı hisler olarak da değil onu. Kur'an'ın ruhumda uyardığı his olarak, sünnetin ruhumda uyardığı his olarak. Üstad Hazretlerinin zorlanması böyle. Hatta hiçbir yerde öyle emeklediğini görmedim ben bir yerde. Sana da inandırabilirim, kısem ediyorum ben. Diyor böyle, başka yerlerde öyle konuşmuyor yani. Başka yerlerde delili koyuyor önüne, söylüyor senin aklına hitap ediyor fakat öyle bir mesele öyle bir hassas mesele ki ne delil getirsin seni bir şey inandırmaya çalışıyor bunlar o hukukun çok büyük bir hak olduğunu gösteriyor ve kendisi de ailesine çok bağlı aslında fakat hizmet ona karşı tavır bir dönemde onu almış bir yere atmış yani bir daha buluşma imkanı da vermemiş gitseydi orada bırakmazlardı da zaten bir dönemde bir hisse ayrılmış da fakat kaderin ayırması şeklinde görmek lazım. Fakat sonuna kadar hep saygı içinde. Yani bir yeğeni bile vefat ediyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Fuad ağlıyor, Abdurrahman abiye ağlıyor. Kız kardeşi haş tavaf ederken vefat ediyor, ağlıyor. Annesine ağlıyor. Yani yürekten çok alakadar oluyor, çok alaka duyuyor onlara karşı. Bu zaviyeden bakınca o hukukun çok büyük olduğunu, katiyen hukuka tahammül olmadığı görülüyor, tebeyyün ediyor. Öbür tarafta olan şeyler objektif şeyler değil yani benim. Babam için bir şey yazmadım, hep düşündüm. Üstad için bile mesleminin başında bir şeyler yazmaya çalıştım. Babamın farklı hukuku var benim üzerimde. Hem ben Kur'an öğretenem, annem de öyle. Hem kısmen Arapça öğretenim benim. Hem... Çok şefkatli bir insan, şefkatini sinesinde saklayan bir insan. Hem çok terbiyeli bir insan. Bu çerçeveyi koruyamam diye düşündüm yani. Annem için yazdığım şeyde de bu davaya çok bağlıydı. Üstad'ı çok seviyordu. Kardeşlerin derken bir kere de ağzından dökülüyordu. Kardeşlerin derken benim kardeşlerimi kastettiğini hiç hatırlamıyorum. Kardeşlerim derken sizleri kastediyordu. kardeşleri Kardeşler nasıl diyordu, iyi yapıyorlar mı, bir şey var mı diyordu, hep bunları düşünüyordu. Dine karşı da farklı bir merbutiyeti vardı. Allah'a karşı farklı bir merbutiyeti. Ve ötede burada sübihat-ı veç, insanın etrafındaki bütün alayiki, havaliki, mevani, hepsini silip süpürüp götürüp, Doğrudan doğruya Zat-ı Behtin Zuhuru şeklinde ötede nasıl olsa cemali ve kemali müşahede edilecek. O zatının nuruyla Cenab-ı Hak ufkunu aydınlatsın diye bir temennidir sadece bir dilektir. Bunu onun için dilediğim gibi evlatlarına karşı bu mevzuda hakikaten iyi bir ahlak veren, iyi bir terbiye veren, onları bu yola en azından yönelmelerinde serbest bırakan, Git oğlum falan diyen bütün anneler babalar içinde dilerim. Rabbim mübarek cemaliyle onlara son ziyafetini versin ve cennetin nimetlerini unuttursun onlar. Derim. Ama bir de çileliydi. Ben burada rahat edeceğini düşünürüm. Çileli bir hayat yaşamıştı ister. Bizim verdiğimiz sıkıntılar. Biktir ayrılıklar, hasretler, hicranlar. Ben, benim ayrılığımı ne kadar kendini sıktığını bilirim yani. Bütün bunlar çileli bir hayattı. İşte mezar taşının üzerine hak edilen şeyde de esasen mezmur olan odur. Elimden gelseydi, vaktim de olsaydı umum anneleri kastederek ama işin bercestesi o bu manevler için Firdevsi gibi bir destan yazmak isterdim. Yazmayı da düşünmedim değil yani. Fakat çok elimden gelen şeyler değil. Bizarre il kayıp, başkalarının onlara yaptığı dualar. O hep dua yapardı. Bir şeyini söyleyeyim, annem çok dua ederdi. Çok dua edenlerden. O büyük çevşen her gün okurdu. Hepsini. Bu 80 yılından sonra ben bir kere yanına gittiğimde bana dedi ki ben bunu her gün bitiriyorum da daha başka okuyacak bir şey varsa söylesen de okusam ben. Hiç unutmam bunu. Her gün okuyordu onu. Başın ucundaydı. Çok güzel anneler vardı bu anneler içinde. Evlatlarını bu ölçüde böyle hizmete salan anneler yani içlerinde burukluk belki bir burkuntu Tinellerine damlayan bir şey vardır, üzüntü. Ama buna rağmen gidin oğlum iyi yoldasınız. Uyuşturucu kullananlar var, sokaklarda zibil olanlar var, şuraya düşen buraya düşenler var. Düşüp doğrulamayanlar var, iyi yoldasınız. Böyle elif be derseniz, bu işe hecelerseniz, hayretle bizimle kurtuluşumuza sebep olursunuz diyen anneler çok mübarek annelerdir onlar. Onlara karşı benim içinde derin bir şefkat var. Ne kadar kayda değer hale getiriyor, ne kadar yükseltiyor onları. Ve bundan dolayı yani böyle merhamet, şefkat karışımı, anneye saygı hissi ve kadının ezilmesine karşı ayrı bir şefkat duygusu. Böyle çok farklı bakıyorum ben. Dolayısıyla evlatları da onları aziz tutmalılar. Sırfında gezeceğim derse tereddüt etmeden bin ana demerler hemen. Bin sırtıma demerler. Baba yapısı itibariyle kısmen iradeledir, dayanır. Onunla beraber olunuyor filan. Fakat kadın günümüzde maalesef horlanmış, hakir görülmüş, kendi değerlerinden uzaklaştırılmış. Çocukken insan bilmez. Ben de bilememiştim. Sadece annem var diye seversin o kadar. Ama öyle değildir. Şimdi tek bir tesellimiz kalmış. Ötede beraber olma. Şefaat edebilecek ufka ulaşmışsa şefaat eder yoksa demez. O bir ufktur yani. Ehlullah diyebileceğimiz kategoride müteala edebileceğimiz insanlardan biri olursa yani. Allah şifa hakkı verebilir yaratlar. Keşke bizi temiz gitmeye muhafaklasa da bütün de ellerinden tutsak. Bunlar elimizden tutacaksa tutsun da. Fakat biz de ellerinden tutmaya hazır olsak. Efendimiz buyuruyor ki bir sıkıt düşük çocuk annesine karşı masum olduğunda, annesi cehenneme götürülürken eteğini yapışıyor onu, cennete doğru çekiyor. Düşük buyuruyor. Demek ki o bile boş değil yani. Bir düşük çocuk. Ve buyuruyor yine üç evladı kendinden evvel çocukken müşte ermeden vefat ederse inanmış o anneye babaya. Cehennem kapıları kapanır. Sabi iki deyince iki de diyor. Sonra da pişman oluyor. Bir diye sorsaydım acaba bir de der miydi filan. Allah rahmetin engin en iyi bir de olabilir rahmeti geniş, bu rahmetin muhtezasını yerine getirirken kullandığı argümanların sayısını yine kendi bilir. <gülüyor> Ve icraatına perde yaptığı esbabın adedini kendi bilir. Bazı şeyler var ki özür dilerim. Başı İşte anne baba gibi Onların seviyesinde amca dayı gibi yani. Şimdi bunlar gidince insan hem kıymetlerini daha iyi görüyor. Nasılsa varlıklarında var olan bazı şeyler görünmüyor. Yokluklarında onlar için bir kıymet olan, onlarla alakalı bir kıymet olan şeyler daha iyi beliriyor. Siz de annelerinizin babalarınızın. Hayatta olduğu sürece, onlarda görmeniz gerekli olan şeyleri göremezsiniz. Amca, dayı, hala, teyze, nene, dede, bunların da belli ölçüde mirastaki yerleri gibi Allah Celle Celaluhu hepsine bir hak vermiş onların. Hepsine karşı bizi saygıyla memur kılmış. Fakat gidince, nasılsa yerleri boş olunca biz burnumuz yedip, boş boşluğa değiyor. O zaman orada bir vay ana diyoruz, vay baba diyoruz, vay dede diyoruz, vay nene diyoruz. Şimdi bu yokluğun böyle kadir bildiren bir yanı var. Yok olmanın kadir bildiren bir yanı var. Ben haşa ikram için, ustadın o hastaleveleri için de diyemem yani. Sana onlar da bazıları böyle. Bazen çok küçük şeylerin aralarında münakaşalarını yapıyor rahat. Ama Efendimiz gittikten sonra onun kadrini öyle bilmişlerdir ki. Meğer neymiş o günler? Üstadın talebeleriyle öyle bilmiyor. Şimdi bir mesele de bizim meselemiz. Ben esas oraya getirmek istiyorum. Yani anne de, babada, nene de, dede de bunun boşluğa temas etmesiyle esas biz kıymeti anlıyoruz orada. Anlıyoruz ama fakat işte telafi etmek istediğimiz şeyler varsa telafi imkanı yok. Telafi edilemiyor o. Şimdi bir de ihsan-ı ilahi olarak omuzumuza yüklenmiş bir hizmet var. Bence bunda da burnumuz boşluğa değdiği zaman meseleyi anlayacaksak çok şeyi kaçırmış oluruz. Çok önceden anlaşılmalı o. Bütün hayat ona bakfedilmeli kim bilir belki biraz evvelki hasretlerimizi de bu telafi eder yani. O Allah Celle Celaluhu. Der ki senin annene karşı bir kusurun var, babana karşı da bir kusurun var. Fakat burada da ben bir civan mehdih görüyorum. Onlara dua, kefaret üzün o inşallah. Fakat dinimi mübini İslam'a sahip çıkma mevzunda gösterdiğin civan mehdih de ben çok önemsiyorum. Annene, babana karşı tavırlarında yaptığın kusurları bundan dolayı affediyorum. Çünkü bazı iki sıradan affettiği insanları hadis-i şerifler ifade ediyor. Hadi seni affettim diyor yani. Seni bağışladım. Neye binaen? Hangi küçük hayra binaen? İyiliğe binaen? Bağışlıyor Allah çırıcılar. Bence burnumuz boşluğa temas etmeden bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Bazılarımız böyle mızıkçı, Çocukluğunu yaşayan, mizacı bozuk, geçinemeyen, Hangi işin başına konursa konsun, yüzüne gözüne bulaştıran, Sonra da herkesin yüzünü gözünü bulaşık gören. Böyle bazılarımız var. Nasıl oluyor da insan kendi yüzündeki bulaşıklığı görmez, işte hep başkalarının bulaşıklığını görüyor. ...sürekli herkesin eline bu ayna mı vermek lazım, ne falan yani... ...benim ihtiyacım var öyle bir aynaya. Hem de endam aynasına. Göremediğinden dolayı... ...sürekli yamuk yumuk diyorsun şuna buna ama... bu uyumu dışarıda arıyorsun. Şimdi bir taraftan öyle bir fırsat ki Cenab-ı Hak vermiş yani bu... ...bir altın damarı içinde işliyorsun. Her kazmayı çalışın da... Önüne bir kristal düşüyor. Hiçbir kazma boşa gitmiyor. Ya. Hiçbir darben boşa gitmiyor yani. Her defasında düşüyor önüne. Halisane olursa bu böyle bir şey. Şimdi bu değerlendirilmezse şayet onun ahı çok büyük olur. Şimdi benim mizacıma uymuyor. Karakter bakımından benim gibi düşünmüyor. Böyle meselelere şöyle bakıyor. Yok inhisarı fikir var. Belki de kendini söylüyor yani. Belki meselelere kendi öyle yamuk bakıyor. Onu da halimi görüyor öyle. Veya işte bakışı bozuk onun. Bunları böyle görmezlikten gelerek ne olursa olsun böyle imtizaca kilitlenmiş gibi o üstadın yalvara yakara böyle ihlas risalelerinde, layıkalarında, vukuvvet risalesinde tavsiye ettikleri düsturları Yalvarma vardır, yakarma var, içini dökme vardır, ciddi terhipler vardır. Ve o ipe tutunanlar içinde ciddi terhipler vardır. Böyle insan az dişini sıksa işte, bence bırakmamalı o duruma meseleyi. El mevtü ye'ti vahdeten vel kabrusundu kul amen. Ölüm ansızın çarpar insanı. Kabilse amel sandığıdır. İsvir ala ehvaliha ila mevte illa bil ecel. Yaşayacağım diye çırpınıp durma. Ecelsiz ölüm yoktur. Her şey onun takdirine bağlı gelir. Evet kafamızda bir sürü pişmanlık. Keşke keşke diyerek gitmeyelim. Bence insan öyle yapmalı. Şunu da yaptım, şunu da yaptım, şu gibi yaptım, Allah onlara ihlas versin, yaptıklarımı. Fakat acaba daha ne yapsam ben? Daha ne yapsam? Yani daha ne yapsam deyip, böyle bir hel mezit mülazası bakmalı, yaptığımız şeylere. Yeterli görmemeli, hiç. Çünkü bu fırsat bir kere var. Yok bir kere daha olmuyor yani. Bir kere var. Yol bir kere yürünüyor. Her şey bir kere değerlendiriliyor. Hedefe ulaşma hakkı bir kere veriliyor. Gerisi yok. Tedbirsiz, temkinsiz, dikkatsiz davranmaya işin hiç tahammülü yok. mesela. Elimden gelse böyle bütün arkadaşlara yemin ettiririm, hizmetin dışında bir şey düşünmeyin. Hiç yani. Dediğim oldu, oldu, olmadı. Vardı o yazda da, oldu, olmadı. Geldi, gelmedi. Verildi, verilmedi. Düşünüldüm, düşünülmedim. Sözümü dinlettim, dinletemedim. Kazandım, kazanamadım. Başarılı oldum, olamadım. Bunlar arasında fark gözetiyorsan sen hala farkın ve bu kümuk vadilerinde dolaşıyorsun, tevhide ulaşamamış.